İhsan Oktay Anar Puslu Kıtalar Atlası Okuyan Seval Bektaş Yeraltı Birinci Bölüm Bünyamin babasının elini öpüp evden ayrıldıktan sonra Vardepet'i bulmuş ve birlikte önüne geçerek bir Ermeni dönmesi olan Lağımcı Başı'nın köşküne gelmişlerdi. Delikanlı ocağın defterine yazıldıktan sonra Vardepet ve diğer dört Lağımcı ile birlikte Davut Paşa'daki kararkahta Çadırlardan birine yerleşmiş, gece rüyasında yine o esrarengiz yeniçerileri görmüştü. Ertesi gün sarayın önünde geçit yaptıktan sonra orduyu Hümanyun'la birlikte Edirne'ye hareket edip kışı bu kente geçireceklerdi. Fakat on gün sonra Edirne'ye vardıklarında o kış kıyamette Sofya'ya hareket emrini aldılar. Sofya'da bir hafta bile kalmadan paşalardan biri Varda yanına çağırarak sabah oluncaya kadar bütün takımının teçhizatını hazırlamasını buyurdu. Paşa, dörtgen yeniçeri ortası ve bir sipahi bölüğüyle orduyu hımayundan ayrılıp meçhul bir yöne gidecekti. Lağımcıya ihtiyaç duyduğuna göre bir kale zapt etmeyi tasarlıyor olmalıydı. Gel gelelim sabah olduğunda bu meçhul amaç için seçilen askerlerin huzursuz olduğu görüldü. Çünkü kışın ortasında savaşmak alışılmış bir şey değildi. Bununla birlikte adamlara kürkler, postlar, kepenekler ve keçe çizmeler dağıtılarak gülünsüzlükleri giderilmeye çalışıldı. Fakat onlar kendilerini soğuktan korayacak bu kaba giysileri giydiklerinde hareketlerinin adam akıllı kısıtlandığını gördüler. Sonunda adamların her birine çifte ulupe vaat edilince isteksiz isteksiz bölüklerine dönüp yola çıkmaya hazırlandılar. Mardepet ise durmadan işlerinin zor olacağını, çünkü toprak donduğu için kışın yer altında lağma açmanın zahmetli olduğunu söylüyor, bu tuhaf görev için kendilerini seçenlere beryansın ediyordu. Sofya'dan çıktıklarında tahmin ettiklerinin tersine batıya değil kuzeye yöneldiler. Keçe çizmeleriyle çamurlara bata çıka ilerleyen çerilerin gönülsüzlükleri suratlarından okunuyordu. Üç gün boyunca kuzeye ilerledikten sonra çamuru arar oldular. Çünkü toprak donmuştu. Bir hafta sonra kar çiselemeye başlayınca hoşnutsuzluk iyice arttı. Onuncu gün tipi bastırınca adamların elleri aşırı soğuk nedeniyle madeni eşyalara yapışmaya başladı. Yola çıktıklarından 3 hafta sonra bir daha geçidinden geçerken toprak çöktü ve ejderha başta 12 kolomborne topu uçurumdan aşağı uçup yüzeyi buz tutmuş nehrin dibini boyladı. Bu olay 15 gündür sıcak yemek yemeyen askerlerin morallerini bozup sinirlerini iyice geldi. Kulaklara ve bıyıklara dokunmak oracıkta katledilmeye yetiyordu. Çünkü aşırı soğuk nedeniyle donan bu uzuvların kırılı vermesi için onlara hafifçe bir fiske vurmak yeterliydi. Tüfeklere, sırhlara, toplara yahut herhangi bir madeni yüzeye kazara dokunanların halleri işler Kolomborne topları nehre düşerken çıplak elle onların zincirlerine asılanları da birlikte götürmüştü. Yeniçeriler silahlara yapışmasın diye ellerine torba geçiriyorlardı. Fakat bu onların hareketini tarife gelmeyecek kadar engelliyordu. Şiddeti soğuk başlarına öyle belalar açtı ki Karın örttüğü bir çukura düşen altı serden geçti kurtarıldığında bu zavallıların elleri ve yüzlerinden birbirlerinin demir zırhlarına yapışmış oldukları görüldü. Arkadaşları bunlardan birinin saçını asılıp yanağını zırhtan ayırmaya kalkınca demirin üzerinde et parçaları kaldı. Fakat onu kurtarmanın başka hiçbir yolu yoktu. 28 gün sonra bir ovada ilerlerken 6 gün önce saldıkları öncü birliğini hukukta gördüler. Bu atlılar 4 nana üzerlerine geliyordu. Yirmi atlı kafilenin önüne eriştiğinde durmayıp ilerleyince herkes şaşırdı. Süvariler atlarını mahmuzlayıp onların peşinden gittiler. Bir süre sonra mesele anlaşıldı. Öncü birliği atlarının üzerinde uyurken son neferine kadar donmuştu. Yeniçeriler bunu uğursuzluk telakki edip paşaya isyan bayrağı çektiler. Fakat paşa onların ulufelerini üç katına çıkardığını ve bunun bir kısmı olan toplam 140 bin meteliyi hemen şimdi ödeyeceğini söylediğinde yatıştılar. Gel gör ki bir hafta sonra uçlarında renk renk bayraklar dalgalanan kaleyi gördükleri zaman paşa 140 bin bakır meteliği geri istediğinde avaz avaz bağırmaya başladılar. Öfkelerini kusarken bir ara paşayı dinlediklerinde geri istenen bu paranın kendilerine iki kat olarak ödeneceğini işitip yatışır gibi oldular. Zapt edilecek kaleden bir top mevzili uzakta çadırlar kuruldu. Ocaklar hazırlandığında Yeniçeriler o meşhur kazanlarını getirdiler. Kazanlara su ve pirinç atıldı. Kesilen koyunların kuyruk yağları eritilerek pilavı boca edildi. Etler parçalanıp torba kazanlarına atıldı. Pişmekte olan çorbalar iki kişinin zor zapt edebileceği dev kepçelerle karıştırılırken Yeniçeriler bölklerinde taşıdıkları kaşıkları çıkarmış Ellerinde taslarla kazanların önünde bekliyorlardı. Çok geçmeden aynı tasa konan çorba ve pilavı iştahlaymaya başladılar. Bu sırada paşanın zihnini başka bir mesele meşgul ediyordu. Nehri düşen 12 kolomboyne tapu olmaksızın kuşatma başarıya ulaşamazdı. Yeniçerileri dağıttığı bakır metelikleri bu yüzden geri alan paşa bu paraların hemen eritilmesini buyurdu. Dökümcüler Hepsi çoktan çürümüş 3000 yumurtanın akıyla hazırladıkları balçıktan 11 top kalıbı yaptılar. Bakır bir ocakta eritilip kalıplara döküldü. Sonunda 11 Kolomborne topu marangozların hazırladıkları kundaklara yerleştirildi. Paşa mühürlü bir kese açıp içinden Konstantinye Darphanesi'nde yapılmış, kuruş kesmeye yarayan 20 adet para kalıbı çıkardı ve bunları dökümcüye verdi. Kale zapt edildikten sonra bu toplar yine eritilecek. Elde edilen bakırdan ise ağırlığı yarıya indirilmiş, 280 bin metelik kesilecek ve onlara mühürleri bu kalıplarla basılacaktı. Paşa öğleye doğru atına atlayıp mahiyetiyle birlikte kalenin çevresinde bir keşif gerisi yaptı. Eski bir kaleydi bu. Geleneksel mimariye uygun olarak sekiz köşeli yıldız şeklinde kurulmuştu. Duvarlarına tırmanmak isteyen saldırganlar bu sayede yıldızın köşelerindeki adamlar tarafından arkadan vurulabilirlerdi. Nitevapki bu kale köşeleri itibarıyla rüzgar gülündeki 8 yönle tamı tamına çakışıyordu. Öyle ki gökyüzünden bakılsa bir pusula kadranına benzetilebilirdi. En muhkem yere kuzey köşesiydi ve diğer buçların tersine burada siyah bir bayrak dalgalanıyordu. Paşa güneydoğu köşesini incelediğinde buradaki surların diğerlerinkinden farklı taşlarla örüldüğünü fark etti. Bunlar Kolomborne güllelerinin kolaylıkla ufalabileceği duman rengi horkum taşlarıydı. Böylece saldırının nereden yapılacağı belli olmuştu. Fakat Edirne'deki ana karargâhtan gelen bir haberci saldırının ne bağısını olursa olsun kuzeyden yapılmasını buyuran bir ferman tebliğ edince işler karıştı. Karargâhtakilerin anlayışsızlığına sinirlenen paşa onlardan 6 Kolomborne ve 2 sahi topla bir yeni çeri destek bölü istedi. Donmuş toprakta zorlukla kazılan metrisler tamamlanmak üzereyken Edine'den çok tuhaf bir haber geldi. Fermanda şu anda kalede bulunan Zülfiyer adındaki casusun kurtarılması için kuzey burcunun altından güneye doğru 21 adım içeriye bir lahm kazılması ve kurtarma işinin bulundukları ayın 17. gün akşamında muhakkak gerçekleştirilmesi, bunun yanında kalenin kuzeyindeki tepede büyük bir ateş yakılarak haberciyle kendilerine ulaştırılan bir kese tozun Gündüz vakti ateşe atılması buyuruluyor, destek kuvvetlerinin yola çıktığı da ayrıca belirtiliyordu. Olan bitene anlam veremeyen paşa, söz konusu ateşi yakma görevine baş kara devredip habercinin getirdiği meşin keseyi adama teslim etti. Tam öğle vakti tepede ateşin dumanı gözüktü. Fakat duman gittikçe pembeleşti ve nihayet kıpkırmızı bir renk aldı. Paşa bunun kaledeki casusa verilen bir işaret olduğunu düşündü. Permanda sözü edilen lağımı kazma işi de elbette vardepede verildi. Bu lağımcı yemin paşaya toprak donduğu için yer altında deliz açmanın neredeyse imkansız olduğunu, hele hele kazma sesleri kaledekiler tarafından işitilmeden surlardan içeriye 21 bir adım girmenin asla düşünülemeyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Gel gör ki celler çağrılınca işler değişti. Böylece göz veren paşa Bardepet'in gururunu dokşamak istediğinden, ona elli pulu istan edince lağımcı Emre boyun eğmek zorunda kaldı. Paşa, bu görevi başaramazsan benim kellem gider. Ama şunu bil ki kellem gitmeden önce hepinizin kellesi çoktan kesilmiş olur. O yüzden takım taklavatını topla ve bu ayın 17. gününe kadar lağımı bitir. 18. gün ya kesesinde 500 altın olan zengin biri olursun ya da kelleni açtığın lağıma gömerim diyordu. Vardepet ertesi günü birer adım aralıklı düğümler atılmış ölçüm ipini omuzuna alıp ile birlikte araziye çıktı. Ellisine merdiven dayamış lağımcı çok geçmeden soluk soluğa kaldı ve yıllar önce soluk borusuna kaçan taşın tıkırtıları sıklaştı. Kaleye hiç yaklaşmadan lağım girişi olarak saptadıkları yerle kuzey surları arasındaki mesafeyi tespit ettiler. Lağımı hemen o gece kazmaya başladılar. Kazanlar dolusu kaynar suyla toprağı yumuşatıp yedi kulaş derine indiklerinde Bardepet'in dediği çıktı. Toprağın yüzeyi donduğu halde burası kolay kazılıyordu. Yaşlı lağımcı kazmasını sallarken bünyemine yaz olsun kış olsun dünyanın en kolay işlerinden biri olan bu mesleği paşaya nasıl abartarak anlattığını ve aldanan paşadan ellisi peşin olmak üzere tam 550 flueri başlış kopardığını söylüyordu. Fakat sözlerini bitirmeden bünyeminin kazması bir kayaya çarpınca nazar değdiğine hükmetti. Kayayı delemeyeceklerine göre toprak altında etrafından dolaşmaları gerekiyor. Bu da yönlerini kaybetme tehlikesi doğuruyordu. Mesleğin püf noktası da buradaydı. Açtıkları delizde pusula onları kolayca yanıltırdı. yönlerine bulundukları yerden lağım ağzına deliz duvarlarına değdirmeksizin sıkıca gerdikleri bir ipin iletkiyle ölçtükleri derecesine göre kestirebiliyorlardı. Öyle ki başlangıçta yaptıkları yarım derecelik bir hata onları asıl hedeften aşınlarca öteye saptırabilirdi. Etrafından dolaşmayıp kayanın altına inmeleri halinde de aynı tehlike söz konusuydu. Çünkü yalnızca yatay bir düzlemde değil düşey düzlemdeki açıları da sabit olmalıydı. Bu yüzden Mardepet, içinde bir hava kabarcığı olan su dolu bir cam çubukla sık sık delizin zeminini kontrol ediyor ve yedi kulaşlık derinliği daima koruyordu. Sonunda kayanın etrafından dolaşmaya karar verdiler. Bardepet açtıkları yeni devlizin açısını gerili bir üp üzerindeki iletkiyle defalarca ölçtü ve rakamları çırı ışığı altında kağıda yazdı. Fakat kayayı geçtiklerinde kafasında yine de bir kuşku kalmıştı. Tam bu sırada tavandan topraklar dökülmeye başladı. Yukarıda çatışma başlamıştı. Karşılıklı top ateşi sürerken yeni çeriler ve serden geçtiler, açılan gediklere saldırıyor, Kaledekiler ise sık sık huruç hareketiyle süvarileri çıkarıp metrislere baskınlar yapıyorlardı. Yedi kulaç yukarıda taştan yapılmış top güleleri düşüp humbaralar patlarken devasa kuşatma kuleleri yürütülüp atlar dört nala koşarken toprak adam akıllı sarsalıyor ve delizde çökme tehlikesi baş gösteriyordu. Ama Vardepet buna alışıkta. Eğer bu lağımı yazın kazıyor olsalardı yukarıdaki savaşın bir sonucu olarak ertesi günü Deyliz'in tavanından sızan kanı görebilirlerdi. Gel gelelim bu kış kıyamette kan daha bedeni terk etmeden donmaya başlardı. Ayın on dördünde Bünyamin'in kazması beyaz bir cisme çarptı. Merakı kabaran Mardepet'le birlikte çevresindeki toprağı temizlediklerinde bunun çoktan taşılaşmış neredeyse öküz büyüklüğünde bir kertenkele kafası olduğunu gördüler. Boynundan itibaren ber kemiği toprağın derinliklerinde kayboluyordu yemin canavarın dişlerinden birini yadigar olarak almayı düşündü ama o diş eline alır almaz ufalanıverdi. Vardepet bunu uğur telakki edip çıra ışığı altında bir takım hesaplar yaptı. Rakamları topladı, çıkardı, iletkiden okuyup kaydettiği derecelerin 180'e erişip erişmediğine baktı ve delikanlıya gülümsedi. Eğer hesap doğru çıkarsa üç adım sonra duvarın tam altında olacaklardı. O güne kazdıkları bir kulaç yüksekliğindeki delizin uzunluğu 117 adımı bulmuş fakat kendileri de soğuk havada onca çalışmadan sonra adam akıllı zayıflamışlardı. Oysa her biri yedikleri diğer yemekler bir yana üçer koyunun kuyruk yağını tüketmişti. 3 adımlık mesafe kazıldıktan sonra Vardepet yerlerini tam olarak belirlemek amacıyla yukarı doğru bir deyliz açılmasına karar verdi. Merdivenle bir iskele kurup bu kez tavanı kazmaya başladılar. Bünyamin eliyle yukarıdaki toprağı oyerken parmağına bir şey yapıştı. Kim bilir kaç kez su verildiği için hala paslanmayan bir hançer namlusuydu bu. Vardepet, aşırı soğuk nedeniyle deriye yapışan hançeri bezle tutup çektiğinde Bünyamin'in derisi madenin üzerinde kaldı. Kazmaya devam ettiklerinde bu kez yere bir kafatası düştü. Sallandığında çıngırak gibi sesler geliyordu. İki kaşının arasında bir delik fark ederek kırıp içine baktıklarında bir arköbüs kurşunu görmüşlerdi. Nihayet kalenin kim bilir ne zaman döşenmiş temel taşlarına ulaştılar. Lağımcının hesapları doğru çıkmıştı. Çünkü duvarın tam köşesindeydiler. Bununla birlikte geriye kalan 21 adımlık mesafe işin en güç ve en tehlikeli kısmıydı. Çünkü kazma sesleri kaledekiler tarafından duyulabilir ve bu kez onlar kendilerini bulmak için bir karşı lağım kazabilirlerdi. Lağımcılık sanatı ortaya çıkalı beri yer, yer üstünde olduğu gibi yer altında da korkunç savaşlar yapılıyordu. Bunun için Vardepet durumu Paşa'ya anlatıp ondan muhafız istemeye karar verdi. Paşa kuzey suylarına sabahtan akşama kadar humbara atılmasını buyurdu. Köşeden kalenin içine doğru on bir adım ilerlediklerinde Vardepet kazmasını bırakıp Bünyamin'e sessiz olmasını işaret etti. Yanlarındaki iki muhafız yatağınlarına davrandılar. Kulak kabarttıklarında toprağın derinliklerinde bir yerden kazma sesleri işittiler. Varlıkları kaledekiler tarafından anlaşılmış ve kendilerini bulmak için bir karşı kazılmaya başlanmıştı. Nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Bulundukları yerde duyulan yegane ses, vardepedin göğsünden gelen tıkırtılarla kendilerini arayan lağımcıların kazma sesleriydı. Sesler giderek yaklaştı. Aralarında bir adımdan fazla mesafe olmadığı çıktı ama gürültü üstlerinden bir yerden geliyordu. Anlaşılan onları yeterince derinde aramıyorlardı. Fakat bu sevişleri kısa sürdü. Çünkü bir başka yerden gelen sesi işittiklerinde kaledekilerin ikinci bir lağım daha kazmakta olduklarını anladılar. Üstelik bu tam da onların bulunduğu derinlikte açılıyordu. Bereket versin ki kazma sesleri giderek uzaklaştı, ama Vardepet, onların hangi yönde ilerlediklerini anlamak için tehlikeli bir işe kalkıştı. Bıçağıyla sessizce delizin duvarında küçük bir delik koymaya başlamıştı. Toprak yumuşayınca elleriyle eşeledi ve 6-7 karış sonra elinin boşluğa çıktığını hissetti. Bu delik kendilerini aramakta olan adamların nağımına açılıyordu. Vardeped'in amacı bir çubuğa bağlı olan aynayı delikten sokup Düşman yağmıcıların hangi yönden gelip nereye doğru gittiklerini görmekte. Önce Bünyamin'den meşale isteyip delikten bakmaya yatkandı fakat gördüğü şey aklını başından almıştı. Gözleri kırmızı, ağzından alevler saçan kanatlı bir canavardı bu. Beti benze atı verdi. Hayal gördüğünü sanıp tekrar baktı. Hayır. Hayal görmüyordu ama bu canavar sanki gerçek değil de bir resimde daha dikkatli baktığında bunun bir dövme olduğunu gördü. Üzeri ıslattı. Sonunda aklı başına geldi ve ne kadar tehlikeli bir işe kalkıştığını anladı. Onları arayan lağımcılardan biri terlemiş olacak ki gömleğini çıkartmış ve bir canavar dövmesi bulunan terli sırtını lağımın duvarına, onların deliğinin tam önüne dayamış dinleniyordu. Çamura buladığı gömleğiyle deliği hemen tıkayan Mardepet, ıstavroz çıkarıp dua etmeye başladı. Ama korktukları şey gerçekleşmedi. Diğer lağımcılar kendilerini bulamamışlardı. Ayın on altısının akşama bin bir zahmetle ve sayısız tehlike atlatarak yirmi birinci adıma gelmişlerdi. Bardepet durumu paşaya bildirip hak ettiği beş yüz altın istedi. Gel ki paşa işlerinin henüz bitmediğini söylüyordu. Kuzey burcunun tam altına yerleştiren barı tutçuları henüz patlatılmamıştı fakat bundan da önce yapılması gereken daha önemli bir iş vardı. Ertesi akşam 21. adımdan yukarı doğru kazıp kaledeki bir cihaz su kurtaracaklardı. Vardepet bu ikinci meselenin başlangıçtaki pazarlıklarına dahil olmadığını söyleyince suratına okkalı bir tokat yedi. Paşa emrindekileri aynı anda hem korkutup hem de cesaretlendirmedeki başarısını göstererek lağımcıyı binbir tehditle sindirirken onun bahşişini de 600 altına yükseltti. Üstelik ona zincir halkalardan örülmüş bir zırh gömlek hediye etmişti. Baytepe çadıra gelip Bünyamin'i görünce, ''Yarın gece çok tehlikeli bir iş bizi bekliyor. 21. adımdan yukarı doğru kazacağız. Neyle karşılaşacağımız belli değil. O yüzden şu zırh gömleği üzerine giysen iyi olacak.'' demişti. Örme zırhı delikanlının yatağının üzerine bıraktı. Dudakları sürekli diyor. belli ki dua ediyordu. Meryem Ana tasviri üzerinde bir mum yakıp, diz çökerek duasına sabaha kadar devam etti. Tedirginliği bünyemine de bulaşmıştı. Delikanlı içinde bulunduğu belirsizliği gidermek için haftalar önce babasının kendisine verdiği dünya atlasını koynundan çıkardı. Amacı rastgele herhangi bir sayfayı açıp gözüne ilk çarpan cümleyi okumaktı. Parmağını kitabın arasına sokup açıverdiğinde mum ışığı altında yeraltı hazinelerinin hazinelerin arasına karıştı ifadesini gördü. Kitabı kapatıp yorgan niyetine kullandığı keçeyi üstüne çekti. Ustası hala dua ediyor, endişeyle kımıldayan dudaklarından dökülen mırıltılar delikanlı üzerinde bir ninni etkisi bırakıyordu. Bünyemin uykuya daldığında paslanmış sırları ve küflenmiş kalkanlarıyla karanlık bir sesin içinde yol alan o yeniçerileri gördü. Sağın ve solun, kuzeyin ve güneyin olmadığı yönsüz bir uzamda, belki de yer altında dolaşıyorlar, bir hazineyi sessizce arıyorlardı. Hazine onları bir mıknatıs gibi kendine çekiyor ama pusulaları olmadığı için onlar bu çekimi yönünü kestiremiyorlardı. Aradıkları şey hem her yerde hem de hiçbir yerdeydi. Kim bilir belki de içinde ilerledikleri karanlık siz bu çekimin kendisiydi. Bardepet delikanlıyı günde olmadan önce uyandırdı. Bugün son günleriydi. Ustasının ısrarına dayanamayan bir yemin, Paşanın verdiği zırhlı üstlüğü giymek zorunda kaldı. Kazdıkları toprağa küfelerle lağım dışına taşıyan adamlar dışarıda onları bekliyordu. Lağımdan içeri girip Kuzey Burcu'nun dibine yerleştirdikleri barık fıçılarının fitillerini kontrol ettiler. Nihayet 21. adıma gelip iskele kurmaya başladılar. Zırhlı üstlüğü adam akıllı ağırlık yaparak müyemini yoruyordu. Sessizce çalışıp akşama doğru beş kulaç yukarı çıktılar. Altıncı kulacın ortalarında zemine çakır taşları düşmeye başladı. Bir yapının temeline eriştiklerinin işaretiydi bu. Sonunda kesme taşlara ve çürümüş kalaslara eriştiler. Vardepet, demir bir kalemle taşları ve tuğlaları birbirine bağlayan harcı ustalıkla uyuyordu. Böyle bir tuğlayı yerinden uyatıp aşağıya attığında açılan bir delikten ışıksızdı. Vakit gece yarısıydı. Aşağıdaki üç muhafız kılıçlarını çekmiş bekliyorlardı. Mardepet tuğlaları tek tek söküp deliği büyütürken kurtarmaya geldikleri adamın da yukarıdan kendilerine yardım etmeye çalıştığını fark etti. Adam, Allah aşkına çabuk olun, neredeyse buraya gelirler, diyordu. Delik bir çocuğun geçebileceği kadar büyüdüğünde yukarıdan bir takım gürültüler işitilmeye başladı. Anlaşılan, casusun orada bulunduğu, şu ya da bu şekilde haber alındığından baskına gelen askerler kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Casus'un sıska bacaklarını gören Mardepet onun zayıf biri olduğuna hükmedip "Bir adam, rahatını düşüneceğine bacaklarını sarkıt, ayaklarına sılıp seni aşağı çekelim'' diye bağırdı. Fakat Casus, kalenin erzak ambarını ateşe verdiğine ama oradayken dayanamayıp bir kuzu budunu mideye indirdiğinden karnı adam akıllı şiştiği için delikten geçmenin imkansız olduğunu söylüyordu. Bu cevabı işiten lağımcı sövüp sayarak iki tuğlayı birden yerinden oynatınca Yukarıda kırılan bir kapının gürültüsünü işitti. Aynı anda delikte bir adamın bacakları belirmişti. Göbeği sıkıştığından kendisini kurtarmaları için yalvarıyordu. Vardebek ve Bünyamin adamın bacaklarına asılıp onu iskeleye aldıklarında delikten fırlayan bir mızrak yanı başlarına saplandı. Yukarıdan kafir lisanında bağrışmalar çağrışmalar duyuluyordu. Büyük bir tehlikenin içindeydiler. Kurtardıkları casusla birlikte ip merdivenden aşağı telaştan inmeye başladılar. Yukarıdakiler ise delikten teker teker iskeleye atlıyorlardı. Aşağıdaki yeniçeriler ise iskeleyi yıkmak için casusun aşağı inmesini beklerlerken kafirlerden birisi tam dört kulaç yükseklikten atlayıp onlarla boğuşmaya başladı. Diğerleri ip merdiveni kesmeye başarınca üç kişi iki kulaç yükseklikten aşağı düştüler. Bereket versin ki yaralanmış değillerdi. Gel gelelim yukarıdan sallandırılan bir halattan kafirler teker teker aşağı kayıp yeni çerilerle boğuşmaya başladıklarında kendilerini bir curcuna'nın ortasında buldular. O daracık derilizde kimin kime vurduğu belli değildi. Sadece hangi dinden olduğu anlaşılmayan gölgelerin kılıçları inip kalkıyor ve lağım, lisan-ı hal ile atılan naralar ve feryatlarla inliyordu. Birkaç yeniçerinin onca hasımla baş etmesi imkansızdı. Üç kişi bu hengamenin arasından sıyrılıp lağım çıkışına yöneldiklerinde yeniçerilerin oluşturduğu ekten duvara aşan bir kafirin kendilerine yetişmek üzere olduğunu fark ettiler. O sırada Kuzey Burcu'nun tam altındaki barut huçlarının yanındaydılar. Kafirin yaralı olduğunu gören Mardepet kuşağındaki yatağını çekti ve onlara ''Siz gidin, bu adam haklayınca ben de size yetişirim.'' diye buyurdu. Fakat hasmını karşılamaya hazırlandığı anda adamın elinde bir topuz olduğunu fark etti. Birinci darbeyi göğsüne yediğinde dünyası karardı. İkinci darbeyi güç bela savuşturdu. Üçüncü darbe tavanı tutan payandalardan birine isabet edince tepeden dökülen toprak yaralı askeri şaşırttı ve Vadebek göğsünde hissettiği onca acıya rağmen yatağını adamın karnına batırdı. Deliz'in ucunda vuruşma hala sürüyordu. Lağımcı dizlerinde derman kalmadığını hissetti, göğsüne yediği darbenin bir eseri olarak ağzından kan geliyor ve onun durmadan öksürmesine neden oluyordu. Toprak yine titremeye başlamıştı. Herhalde kaledeki süvariler bir karşı saldırıya geçmişlerdi. Tavandan topraklar dökülürken bardepet ikide bir öksürerek çakmağını ve kavını çıkarıp bir çırayı tutuşturdu. Barut uçlarına giden fitile doğru sürünerek ilerledi ve yaktı. Bir talih eseri tam bu sırada öksürdüğü anda yıllardır göğsünde duran taş ağzından fırlayıverdi. Onca yıldır sinesinde sakladığı bu taşa alan mardepet, kıvılcımlar saçarak yanan fitilin ışığında, bunun fındık büyüklüğünde bir elmas olduğunu gördü. Yegane ışık kaynağı olan fitilin ateşiyle birlikte sürünerek ilerleyip yıllarca göğsünde taşıdığı bu hazineyi inceledi. Emin olmak için kuşağından bir ayna çıkarıp camı bile çizdi. Tahmini doğruydu. Su içindes 80 bin bir elmastı bu. Fitilin ateşi barut fıçılarına yaklaşana kadar elmastan gözlerini ayırmadı. Aklına İncil'den bir takım sözler geldi. Ateş ana barut fıçısına tırmanırken bu değerli taşı son bir kez görmek için kıvılcımlara iyice yaklaştırdı. Fitilin ateşi fıçının deliğinden içeri girince bu hazinenin pırıltıları da kayboldu. Büyemin ve casus delikten dışarı çıktıklarında Büyük bir patlama oldu. Yer altında açılan bütün dehlizler çöktü. Kendilerini kovalayanlardan kurtulmalarına rağmen tehlike henüz geçmiş değildi. Onca çabanın bir casusu kurtarmaya yönelik olduğu sanılınca kaledekiler bir huruç başlatmış ve lağımı çevreleyen metrislere süvari saldırısı düzenlemişlerdi. Benjamin ve casus lağım ağzından çıkınca ortalıkta kan gövdeyi götürüyordu. Üç kola ayrılan süvarilerden bir kısmı lağımı koruyan metrise saldırırken diğerleri de buraya kaydırılmaya çalışan destek kuvvetleriyle kıyasıya çarpışıyordu. Hatta bazı atlılar kuru dallardan sepet gibi örülüp içi taşla doldurulan palanka duvarlarını aşmayı başarmış, yaya çerilerinin başlarına bela olmuşlardı. Durum son derece vahimdi. Gel gör ki bütünüyle kısırılmış değillerdi. Yere kızılan derin hendeklerden ve sıçan yollarından kaçabilirlerdi. Fakat tam bu anda üzerlerine yağmur gibi arkebüs kurşunu yağmaya başladı. Gerçekten de zayıf ama şiş göbekli biri olan Zürfiyar adlı casus kurşun yağmuru kesildikten kısa bir süre sonra yeniden ateş açılacağını biliyordu. Çünkü bu silahlarla dakikada ancak iki kez ateş edilebilirdi. Bulundukları metrisin düşmek üzere olduğunu gören Yeniçerilerle birlikte kaçmaya başladılar. Hesaba göre Tüfenk ateşinden korunmak amacıyla emin bir yere sığmaları için yarım dakikaları vardı. Fakat yanlış bir tahmindi bu. Çünkü kendilerine ateş açan aykebüz bölüğü genellikle olduğu gibi iki değil, dört sıra halinde dizilmiş ve ateş hızı dakikada dört yaylı ateşine çıkmıştı. Bünyamin ve casusla birlikte metrislerden kaçan yeniçeriler daha açık arazideyken üzerlerine yine yağmur gibi kurşun yağdı ve çoğu düştü. Bünyamin korkuya kapılmıştı. Bacağından vurulan Zülfiyer arkadan ona bağırdı. Al şunu! Al ve paşaya ver! Haydi yakala! Büyemin Cahsun kendisine fırlattığı nesneyi yakalamaya çalıştı ama bu kaygan nesne ellerinin arasından kurtulup sırf gömleğine yapıştı. Delikanlı zırhına yapışan garip şeyi güçlükle çekip aldığında bunun kapkara bir mıknatıslı para olduğunu gördü. Bir yandan gerideki metrislere doğru var gücüyle koşarken bir yandan da paşaya verilmesi gerektiği için değerli bir şey olduğunu hükmettiği bu garip parayı koynundaki kitabın arasına el yordamıyla yerleştirmeye çalışıyordu. Ne var ki peşlerindeki süvariler metrislere varmadan onlara yetişecek gibi görünüyorlardı. Bununla birlikte yeniçerilerin tüfek menzillerine girmişlerdi ve açılan bir ateşte süvarilerin çoğu telep oldu. Ama işlerinden biri Bünyemine yetişmeye başarmıştı. Fakat delikanlı sırtını hedefleyen süvari kargısını hissedince ani bir hareketle geri dönüp adamın silahını yakalayarak elinden almaya başardı. Kargısız kalan süvari kılıcını çekerek Bünyamin'in üzerine tekrar saldırdı. Ancak delikanlı kargının sapını yere gömüp ucunu ata doğrultarak hasmının saldırısını engelliyordu. Süvari yıkılmayarak ilerledi ve ustaca bir hareketle kargının ucunu kılıcıyla kopardı. Fakat bu hareketi dengesinin bozulmasına neden olunca delikanlı kargısının sapıyla adamın sırtına okkalı bir darbe indirip onu atından düşürdü. Kılınsız kalan adam demir halkalardan örülme gömleğini çıkarıp bünyemine atıldı. Delikanlı elindeki kargıyı hasmının kafasına tam indirecekti ki adam sız gömleğini elinde döndüre döndüre onun yüzüne doğru fırlattı. Demir halkalardan örülmüş o soğukta bünyeminin yüzüne yapışıverdi. Adam ise eldivenli eliyle zırhın öbür ucuna yapışmış delikanlıyı sağa sola savurmaya başlamıştı. Sonunda zırhı öyle bir çekti ki demir halkalar bünyeminin yüzünden et parçaları koparıp ayrılıverdi. Yüzü kanlar içinde delikanlı yere yığıldı. Adam yanına gelerek üstünü aramaya başladı. Belli ki paşaya verilmesi gereken şu garip parayı bulmayı umuyordu fakat tam bu sırada Kolombor birinin fırlattığı bir humbara yanı başlarına düştü. Titili hala yanıyordu. Süvari arayıp taramayı bırakarak humbarayı alıp daha uzağa fırlatmak üzere yerinden doğruldu. Fakat elini almıştı ki humbara patlayıverdi. Büyemin o sırada yere yattığı için kurtulmuştu. Ancak o kadar bitkindi ki metrislerden gelen yeniçeriler bir ara onu ölü zannettiler. Ağzına ayna tuttukları bu gencin yaşadığını gördüklerinde onu çadırlardan birine taşıdılar. Karargahtekilerin hiçbiri yüzü paramparça olmuş bu delikanlının kimliğini tespit edemedi. İkinci Bölüm Büyemin düş görüyordu. Bardepetle birlikte delizler açarak yer altında ilerliyorlardı. Yerin kim bilir kaç kat dibinde olmalarına rağmen delizlerin duvarları sanki toprak değil de Karanlık bir siste Kazmalarını duvara vurdukça toprak zifiri karanlık bir dumana dönüşüyor ve bu sis dizlerinden aşağı yayılıyordu. Ne var ki her ikisi de bu duruma şaşırmış görünmüyordu. Bardepet ikide bir delikanlıya dönüp hınzırca gülerek işlerinin ne kadar kolay olduğunu anlatıyordu. Bakıp usanmadan kazıp sarkıt ve likitlerle dolu sayısız mağaraya, kaynar suların gürüldediği hesaba gelmez yer altı nehrine ve bir nice azmar kertenkele iskeletine ulaşmışlardı. Ancak en ufak fısıltını bile madeni duvarlarda gök gürültüsüne dönüştüğü bir mağaraya eriştiklerinde dona kaldılar. Sarkıtların altında ve dikitlerin üstünde tahtaları çoktan çürümüş devasa bir gemi vardı. İçine girdiklerinde hepsinden bir erkek ve bir dişil olmak üzere emmaih çeşit hayvanın iskeletini görüp korktular. Dehşet içinde güverteye çıktıklarında mağarada gördükleri Bünyamin'in kanını dondurdu. Paslanmış sırları ile demir peçeli yeniçeriler Mağaranın duvarlarından sanki bir sesi yarıyorlarmış gibi çıkıyorlardı. Delikanlı ustasını dürterek gördüklerini ona da gösterdi. Yeni şeyler karşı duvarın içine girip kaybolunca her ikisi de elizlerini bu yönde açmaya başladılar. Durup dinlenmeden yerin altına indiler, cinlerin yıkandığı kaynar çamurları, ergimiş kurşun ırmaklarını, deliklerden püsküren kibrit buharlarını geride bırakıp mıknatısını bir mağaraya geldiler. Burası bütün pusulaların gösterdiği yerde. Dehşetten dona kalmışlardı. Çünkü kara alevler maktatısı duvarları yalıyor. Geçmişin ve geleceğin bütün günahkarları bu mağarada azap içinde inliyordu. Burası varabilecekleri nihayet derinlikte. Kaçıp kurtulmak istediler. İşlerinden bir ses onlara bir ağaç kökünü izleyip yukarı çıkmalarını söyledi. Kibrit buharlarının arasında o ağacın kökünü böylece buldular. Yukarıya yol alırken ejderhaların koruduğu hazinelere, taşılaşmış canavar yumurtalarına, yaşayıp ölmüş bütün hayvanların kalıntılarına rastladılar. Altın damarlarını geçip zümrütleri, yakutları, elmasları, azül taşlarını ve nice cins billuri gördüler. Mücevherli taşları ve altın zırhlarıyla yatan kral öllerine, zincirlere vurulmuş lanetli iskeletlere, göğslerine çakılmış kazıklarla uyuyan upirlere, Başsız gövdelere ve kesik başlara kayıtsızca baktılar. Kabir ezabı çeken öllerin inlemelerini ibretle dinlediler. Kökü izleyip çok geçmeden tilki, köstebek, tavşan ve fare yuvalarına ulaştılar. Mardepet kazmayı bırakıp derin bir nefes aldı. Bir elması bulmaktan söz ediyordu. Bu kez onun belirlediği yönde kazdılar ve elması barut dumanlarının arasında buldular. Bardapet esnedi ve bu değerli taşın üstüne yatıp uyudu. Bünyemin ne yaptıysa onu uyandırmaya başaramadı. Çaresiz yukarı doğru kazmaya başladı ve ağacın gövdesine erişti. Artık yeryüzündeydi. Yıldızları gördü ve gecenin duru havasını ciğerlerine çekti. Ay ışığında ağacın silüeti seçiliyordu. Bünyemin dolmaya ulaşmak istedi. Ağaca tırmandı, sincapları uyandırıp yuvalarındaki kuşları ürküterek tepeye erişince... Dolunay sandığı şeyin aslında ağacın yegane meyvesi olduğunu gördü. Bu meyveyi tatmak için dayanılmaz bir istek duydu. Gümüş rengi meyveyi ısırdığında hazineleri koruyan ejderhaların alevlerini tattı. Kanlı altınların, mavi azül taşlarının, kızıl yakutların dayanılmaz lezzetini tattı. Ateş ve suya hükmeden sultanların gazabını ve upirlerin hüznünü tattı. Mezarlarında iki meleğin sorguya çektiği ölülerin azabını, Günahkarların neşesine ve bu neşenin bedeli olan kara ateşin yakıcılığını tattı. Meyvesini yedi ağacın köklerinin uzandığı her yerden gelen bin bir çeşniye, bin bir lezzete, bin bir hüznü ve kaka'yı tattı. Bu yer altının tadıydı ve tanıdı. Babası Uzunistan Efendinin kendisine verdiği atlasın bütün sayfalarını bu tatla tanıdı ve onda içinde bulunduğu dünyanın karanlık ayrıntılarını gördü. Görür görmez, Yeraltı hazinelerinin arasına karıştı. Bünyemin uyandığında gözlerini açmakta zorluk çekti. Çünkü yüzüne bir sargı bezi sarılmıştı. Şakaklarında, alnında ve yanaklarında dayanılmaz bir acı vardı. Üstelik ateşler içinde yanıyor, sık sık öksürüyordu. Onu karların üzerinde bitkin bir durumda yatarken bulduklarından dört gün sonra zatüre olmuştu. Yüzü parçalandığından onu tanıyan olmamıştı ama zırh gömleğine bakıp onun bir yeriçeri olduğunu hükmetmişlerdi. Yaralarla dolu bir öküz arabasında olduğunu hemen anlamıştı. Şiddetli soğuktan korunmak için üzerlerinde üç kat keçe vardı. Gözleri sarılı olmasına rağmen Bünyamin, arabanın yanında yürüyen askerlerin konuşmalarından, kaledeki casusun Bardepet'in çırağına çok değerli bir şey verdiğine, ama Bünyamin adlı zındığın emanet aldığı bu şeyle birlikte kaçtığını, Büyük ihtimalle onu kaledekilere sattığını öğrendi. Zülfiyer adlı Casus savaş meydanında Bünyamin'in cesetine rastlayamamış, akıncılara delikanlının eşgalini tarif ederek onu ölü ya da diri getirmelerini buyurmuş ve delikanlının başına yüz altın ödül koymuştu. Bünyamin elini koynuna soktu. Babasının ona verdiği kitap hala oradaydı. Parmaklarını sayfaların arasına sokup Casus'un kendisine verdiği parayı aradı ve buldu. Bu sözüm ona değerli şeyle birlikte kaçtığına Zülfiyar'ın neden inandığını uzun uzun düşündü. Bu adam bir casustu ve hiçbir işini tesadüfe bırakmayan biri olmalıydı. Böyle birinin tesadüflere kolay kolay inanmadığı da açıktı. Çünkü mesleğe gereği tedbirli olmak zorundaydı ve daima muhtemel en kötü durumu dikkate alarak davranırdı. Kalede ele geçirip kendisine teslim etmek zorunda kaldığı o şey artık her neyse gözünde o kadar değerliydi ki İşin aslının zaten hiçbir önemi yoktu. Zülfiyar'ın aradığı bu değerli şeyi şu anda taşıyan kişi ister iyi niyetli ister kötü niyetli olsun bu casusun. muhtemel en kötü durum ne ise hakikatte odur ilkesi uyarınca boynu vurulacak biriydi. Bünyamin biraz olsun kendine geldiğinde yeri yurdu ve hangi yeniçeri ortasından olduğuna dair soruları bertaraf etmek için hafızasını kaybetmiş numarası yapmaya karar verdi. İsabetli bir karardı bu. Çünkü kaleden ayrıldıklarının 17. günü geceyi geçirmek için Sofya'ya 3 gün uzaklıkta bir yerde mola verdiklerinde Zülfiyar toparlayarak gelmiş ve Yahudi hekime Bünyamin'in yüzündeki sargıları açmasını buyurmuştu. Hekim delilini yaparken Bünyamin'in kalbi küt küt atıyordu ama son sargı da açıldığında casusun kendisini tanıyamadığını gördü. Ancak orada bulunanlar hatta Zülfiyar bile ona acıyarak bakıyorlardı elini yüzüne götürdüğünde garipliği sezdi. Sanki bir süngeri dokunmuştu. Göz kapaklarından birinin yarısı yoktu. Buna rağmen metanetini kaybetmeksizin kendisine sorgu sual edenleri hafızasını kaybettiğine inandırmayı başardı. Cansus ve adamları gittiğinde hekimden bir ayna istedi. Gel gelelim, 20 gündür onu tedavi etmeye çalışan bu adam ona ayna vermemekte direniyordu. Sofya'ya girdikleri gün bir ayna bulabildi ve soğukta tenne yapışan örme zırhın yüzünü ne hale getirdiğini gördü. Dudağı, yanakları, alnı ve şakaklarından et parçalarının kopması sonucu adeta bir gul yabani çeyresi kazanmıştı. Sağ göz kapağının yarısı yoktu ve bu eksiklik onun daha sonra uyuyabilmesi için gözünün üzerine ıslak bir bez parçası koymasını gerektirecekti. Diğer yaralılar aynaya bakıp bakıp ağlayan bu delikanlıya o kadar acıdılar ki onu teselli etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Anlattıklarına göre iyi suratı böyle olmalıydı. Hele yalın kılınç bu suratla keferenin üzerine koştu mu? Alimallah hepsi arkalarına bile bakmadan kaçarlardı. Bacağı kesilen bir yeniçeri ise Konstantiniyede bir cerrahın neşterle yüzleri kesip biçerek korkutucu bir çehreye dönüştürdüğünü üstelik bu iş için utanmadan yedi puliri aldığını söylüyordu. Dediğine bakılırsa Eğri Kalesi surlarına ilk tırmananlar bu cerrahın eseri olan gulyabani çeyrelerine sahipti. Fakat ne kadar dil döktülerse de delikanların ağlaması dinmedi. Yaralılarla birlikte Edirne'ye gönderildiğinde hala ağlıyordu. Ayrıca yeni atlattığı zatüre onu iyice güçten düşürmüştü. Bacakları üzerinde zor duruyor ve sürekli öksürüyordu. Karargâhta savaşamayacak durumda olduğu anlaşılan diğer eşkincilerle birlikte ona da ayrı düşük, tam 200 akçe ihsan edildi. Bünyamin Konstantin'e dönmek isteyen 3-5 kişiye katılıp kendilerini taşıyacak bir öküz arabası kiralamak için payına düşen parayı verdi. Artık ilkbahar gelmişti. Bu yüzden yolculukları zahmetsiz geçti. Serin ve temiz bahar havası, konakladıkları köylerden aldıkları sıcak ekmekler, çanak çanak yedikleri nefis yoğurtlar, trakya balları ve leziz şaraplar, Düyemenin sağlığına kavuşmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Fakat Konstantiniye surları göründüğü zaman aklına gelen bir düşünce delikanlının kanını dondurdu. Şu anda kendisini eşkalini bilen yüzlerce ve belki de binlerce kişi onu arıyordu. Yüzü parçalandığı için kendisini bulmaları biraz zordu. Fakat adını biliyorlardı ve Konstantiniye'de nerede oturduğunu lağımcı başından mutlaka öğrenmiş olmalıydılar. Öyleyse babasının yanına gidemezdi. Ancak durum ne olursa olsun babası büyük bir tehlike içinde olmayacak mıydı? Bütün bunlar aklından geçerken o kadar çok titremeye başlamıştı ki diğerleri onun hastalığının nüksettiğini sandılar. Arabaları top kapısından geçip divan yolunda ilerlerken o hala babasını düşünüyordu. Ayasofya önünde birbirleriyle vedalaştılar ve Bünyamin gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç'e indi bir kayıya binip Galata'ya geçti. Karaköy iskelesinden Yelkenci hanına koşarak gittiğinde evlerinin yerinde yerler estiğini gördü. Yeniçerilerin paramparça ettikleri evlerinin tahtaları yakacak olarak kullanılmak üzere hamamcılar tarafından talan edilmişti. Kimliğini elinden geldiği kadar gizlemeye çalışan Bünyem'i komşularından hiçbiri tanıyamadı. Delikanlı eski mahallelerinde amaçsızca uzun süre dolaştıktan sonra aynı sokaktaki bir kıraathaneye girip Selamını alanlara kendisini başka bir adla tanıttı. Babasının başına gelenleri öğrenmekte gecikmedi. Çünkü Zavallı Uzunistan Efendinin başına gelenler Galata'daki her kıraathane sohbetinin haftalardır süren ana konusuydu. Zavallı adam evi yerle bir edildikten sonra et meydanındaki Yeniçeri odalarına götürülmüştü. Sakladığı sırrı vermeyince gözleri oyulup kulakları, burnu kesilmiş ve bu haliyle Konstantin edilencilerinin Kethü dağısı hınzır yetiğe iki altına satılmıştı. Bünyamin duyduklarına inanamıyor, ağlamamak için direniyordu. Ali bazın ve maymunları müşterinin de akıbetleri meçhuldü. Delikanlı başlarına bunca belaya açan uğursuz kara paraya lanet etti. Kıraathaneden çıktıktan sonra koynundaki kitabın arasından bu tuhaf parayı alıp hali çarpmayı düşündü. Fakat fikrinden hemen vazgeçti. Galatasaray hıttımında bir fıçının üstüne oturup parayı inceledi. Mat ve zifiri siyahtı. Sanki ağırlığı bile yoktu. Üstelik o kadar güçlü bir mıknatisiyeti vardı ki Bünyamin onu yapıştığı hançerden ayırmakta adam akıllı zorlandı. Bu garip şartlarda ne yapacağını bilemiyordu. Aklına yine kitaptan rastgele bir sayfa açıp fal bakmak geldi. Açtığı sayfada gözüne ilk çarpan cümle şuydu. Dilencilerin arasına girip kaderini beklemeye başladı. Bünyamin bu karma karışık durumdan nasıl kurtulması gerektiğini kestiremiyordu. Ne var ki yapılması gereken ilk şeyden son derece emindi. Bir yolunu bulup babasını dilencilerin arasından kurtarmak zorundaydı. Fakat bu kocakoca şehirde şüphe çekmeden onu bulması hiç de kolay değildi. Zaten geçtiği her mahallede yüzündeki yaralar nedeniyle dikkat çekmişti. Bu zorluğu gidermenin yollarını uzun uzun düşündü. Aklına Kendisini yolcu eden babasının sözleri geldi. Uzunistan efendi ona tekrar tekrar maceranın bir ibadet olduğunu söylemişti. Oysa kendisine işinde buluverdiği bu macera kötülükler ve belirsizliklerle doluydu. Kışın ortasında sefer mevsimi değilken o kaleyi niçin kuşatmışlardı? Eğer bu işi Zülfiyar'ı kurtarmak için yaptılarsa bu adam kaleden neden çok değerli bir belge değildi? O uğursuz parayı getirmişti. Üzerinde bir tek yazı ve tura görünmeyen bu zifiri siyah para neden bu kadar değerliydi? Bütün bu sorular onun hiç mi hiç merakını uyandırmıyor, cevapları da onu zerre kadar ilgilendirmiyordu. İstediği şey eski güzel, rahat, endişesiz ve tek düze günlere dönmekte. İnsanların dünya karşısındaki kayıtsızlığını da işte tam bu anda kendi zihninde yakaladı ve babasının sözlerini bir anlam vermeye başardı. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor. Bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere, daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve sefadan, lezzet ve şevvetten bir ailem kurup keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Oysa Uzun İhsan Efendi dünyanın şahide olmanın gerçek bir ibadet olduğunu sık sık söylerdi. Her insan şu ya da bu şekilde dünyayı okumalıydı. Kur'an'ın kendisi peygamberin dünyayı nasıl okuduğuna bir örnekti ve onun ardında giden herkes dünyayı onun gibi okuyup şahadetlerini yazmalı ve bunları başkalarına aktarmalıydı. Dünyaya şahit olmanın yolu ise maceranla kendisinden başka bir şey değildi. Yaşının anlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insan olduğu için büyük bir nimette. Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk bu dünyanın şahid olmakta. Bölümün sonu.